Baş Yaşam için teknoloji. Merhaba. Küresel plastik pazarında ortaya çıkan yasa dışı eğilimler başlıklı Interpol yani Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı raporu, küresel plastik sektöründe yaşanan yasa dışı ticaret ve atık işlemindeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Rapora göre plastik atıklarda yaşanan baş döndürücü artış yasa dışı faaliyetlere kapı aralıyor. Türkiye raporda Çin'in atık ithalatını dair gittiği kısıtlamalar sonrasında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin plastik atık ihracatını en fazla arttırdığı ülkeler arasında yer alıyor. Raporda ayrıca yasa dışı depolanan plastik atıkları ortadan kaldırmak için çıkartıldığı düşünülen yangınlara İtalya, Malezya, Polonya, Romanya ve Tayland'ın yanı sıra Türkiye'de de rastlandığı belirtiliyor. Interpol raporu, suç örgütlerinin plastik atık ticaretine sızmak için gönderimleri yasa dışı olarak farklı rotalara kaydırdıkları ve yetkilendirilmemiş atık yönetimi yöntemleri kullandıklarını ortaya koydu. Rapora göre plastik atıkları büyük oranda yanlış yönetilirken Interpol tarafından analiz edilen 257 ticaret rotasının 57'sinde sorunlarla karşılaşılıyor. WWF Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel, atıklarla ilgili suçların kökleri plastik kullanımı ve üretiminin iyi yönetilmemesine dayanıyor. Ulusal sınırları aşan bu krize mücadele etmenin tek yolu şeffaflık ve hesap verebilirlik. Yani sorunda rolü olan tüm tarafların sorumluluğu paylaşmasını içeren bir sistem ve zihniyet değişimi. Tüm dünya liderlerine acilen denizlerdeki plastik kirliliğini çözecek kapsamlı bir sözleşme için bir araya gelmeye çağırıyoruz dedi. Yücel ülkemizdeki durumu şöyle özetledi. Türkiye'de yetkililer öncelikle plastik atıkların kaynağında daha iyi ayrıştırılması konunun hanelere ve bireylere inmesi için gerekli adımları atmalı. Ülkemizin plastik atık ithal etmesinin gerekçesi, toplanan atıkların geri dönüşüm tesislerinin ham madde ihtiyacını karşılayamaması olmakla birlikte, Interpol raporunun gösterdiği üzere suç, suistimal ve yasa dışı usulsüzlük ve uygulamalara açık. Ülkemiz sıfır atık programıyla olumlu bir adım attı. Şimdi de bu küresel sözleşmenin şekillendirilmesinde, Öncü bir rol oynama şansına sahip. Denetimler sıkılaştırılarak plastik kirliğiyle kararlılıkla mücadele edilmesi sayesinde geri dönüşüm sanayisinin ihtiyaç duyduğu ham madde yurt içinden karşılanacak. Ülkemiz de denizlerine sahip çıkarak Akdeniz'i en çok kirleten ülkeler arasında anılmaktan kurtarılacak dedi Yücel. Çevreye ve insan sağlığına vereceği zararı ile tartışma konusu olan Adana'da inşaatı devam eden Hunutlu Termik Santralinin projesinde yapılan değişikliklerin Çet raporunda yer almadığı öne sürüldü. Change.org'da #AdanaYaTemizHava kampanyasını başlatan ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının desteğini alan Doğu Akdeniz çevre platformu tarafından yapılan açıklamada santralin baca tasarımında değişiklik yapıldığı, yeni tasarımda baca'nın soğutma kulesi için alındığı ortaya kondu. Termik santralin neden olacağı hava kirliliği Kıyıya ve denize etkilerini öngörüp buna göre önlemler öneren bir belge olan ÇED raporunun santral projesinde yapılan en küçük değişiklikle bile geçersiz kaldığını dile getiren platform üyeleri ÇED sürecinin yeniden başlaması gerektiğini dile getirdi. Kampanya Change.org Taksim Adana'ya temiz hava. Norveç Kuzey Kutbu'nun daha önce el değmemiş bölgelerinde petrol sondajını genişletmeyi planlıyor. Kampanyacılarsa kırılgan ekosistemi tehdit ettiği ve Rusya ile askeri bir açmaza yol açabileceğini söylüyor. Uzmanlar bölgenin hem çevresel hem de karlılık açısından riskli olduğunu söylüyor. Ayrıca kararın ilgili bölgedeki faaliyetleri düzenleyen 100 yıllık Svalbard anlaşmasına taraf olan diğer ulusların aleyhine olma riski taşıdığını da belirtiyorlar. Norveç'teki UCL ve Agder Üniversitesi'nde risk dayanılık ve küresel sağlık profesörü İlan Kerman Kuzey kutup koşullarında güvenli petrol kazısı diye bir şey olmadığını söylerken ortamdaki değişikliklerden bağımsız olarak Kuzey Kutbu çok sert bir yer. Pek çok şey ters gidebilir. Bir şeyler ters gittiğinde uzun süren büyük hasarlara neden olabilir dedi. Kaldı ki zaten artık bilinen bütün petrol rezervleri küresel ortalama sıcaklıkları 6 santigrat derece arttırabilecek durumdayken hala petrol aramanın hiçbir mantığı yok. Petrolün, toprağın altında kalması gerekiyor. Bursa Kestel Belediyesi tarafından 5,5 milyon liralık yatırımla kurulan, geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Kayacık Mahallesi'ndeki Güneş Enerjisi Santrali, diğer büyükşehir ve ilçe belediyelerine de örnek. 21.845 metrekare olarak kurulan ve 3.736 panelin bulunduğu santral yıllık 1.5 milyon kWh saat gücünde elektrik üreterek ilçeye büyük katkı sağlıyor. Kestel Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği elektrikle ilçedeki bütün tesislerin ve parkların elektriğini karşılamanın yanı sıra fazla ürettiği elektriği de Vedaş'a satarak yılda 1.5 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır. Tamamen çevreci olan bu enerji kaynağı en geç 4 yıl içerisinde Kendini amorti edecek. 10 yıl devlet alım garantisiyle olan bu projeyle belediyemizin tüm tesislerini, ilçemizde bulunan tüm park ve bahçelerin elektriğini karşılıyoruz dedi. İşte yapılması gereken tam da bu. Yani elektriği güneşten üretmek. Kestel Belediyesi bunu yapabiliyorsa koskoca Norveç. Acaba hala niye petrol için sondaj yapıyor? Akıl alacak şey değil. İklim krizine karşı... Hep birlikte harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Azali Anne Sunan, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil